varistir. Tamam. Ee, yani ilk dersimizden bugüne kadar, bu üçüncü dersimizin sonuna kadar dört tane nazımı şerh etmiş olduk elhamdülillah. Kaldığımız yerden önümüzdeki derse devam edeceğiz. Vallahu alem sallallahu nebiyyina Muhammedin alem. İnnel hamdü lillahi nehmaduhu ve nesta'aynuhu ve nesta'gfiruhu ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyahati amalina. من يهده الله فلا مضيلا له ومن يضلل فلا هادية له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 4 Eylül 2009 Cuma الْاقِيدَةُ السَّفَارِينِيَّ Sefarani akidesi Şerhlerimizin dördüncü dersi Tevfik Allah'tan Evet en son ıhı, Beşinci nazımda kaldık Beşinci nazımı Bugün şerh edeceğiz inşallah Ve beşinci nazımı şerh etmekle Yetineceğiz tek bir nazım bugün inşallah şerh edeceğiz Evet nazımı Başa alıyoruz <gülüyor> Bismillah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 Tüm masallat ve selam sermede, al-Nabi Mustafa kanz elhuda, ve Alehi ve Sahbhi elabrarı, ma Evet beşinci nazmımız bugün. Ve Alehi ve Sahbhi elabrarı, ma adin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 Burada da yine Allah azze ve celle'nin bazı e, işte isimlerini vesaire sıfatlarını da zikrediyor. Dellatala vücudü'l havadis subhanahu fehuvel hakimul varis. Yine burada, buraların hepsini işaret ettik. Sonra dedi ki efsim mesalatu vesselamu selam sermada ale'n-nebi'l Mustafa kinzil huda. Salat selam nebi Mustafa olsun vesaire. Burada da salat selam getirdi. Bu 5'in buraya kadar dördüncü nazımdı. Bugün beşinci nazım ve alihivas habihi. Ve alihi ve sahbihil ebrari Me adine maal al Kısmını işleyeceğiz. Burada da Nebis Asım aline ve ashabına e, Salat ve selam Zikrettikten sonra Konuya girecek. Konuya tabi 6. Nazım'dan itibaren Girmiş oluyor. Onu da önümüzdeki derste İşleyeceğiz inşallah. Evet Nazım'ı ele alalım. Bismillah. Müellif Rahimahullah diyor ki Ve alihi ve sahbihil ebrari مَآدِنُ التَّقْوَى ve أَسْرَارِ وَآلِهِ وَسَحْبِهِ الْأَبْرَارِ مَآدِنُ التَّقْوَى ma'al أَسْرَارِ Şimdi bundan önceki nazımda, dördüncü nazımdaki onu işledik. Ee, İmam Es-Sefarini Rahimahullah ne demişti? Demişti ki Allah Azze ve Celle Sena ve Ölgüde bulunduktan sonra ve selam وَسَّلَامُ سَرْمَدَا Sonra salat ve selam olsun ne? Sermada ebedi olarak kime?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 Şimdi diyor ki: "Sümme salatü zikrettikten sonra va alihi ve salat Nebi sallallahu aleyhi ve alini olsun." Yani bu alini onu anlatacağız. Onun mana kısmında da anlatacağız inşallah. Ve sahbine olsun, ve olsun el ebrari. Şimdi e ebrar cem'u berr'in. Berr'in çoğludur. Ebrar kelimesi bu nazımda geçen berr'in çoğulu. Buradaki o zaman e, -e ebrar kısmı çoğul. Tekili bunun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 Sonra devam ediyor Allah Azze ve Celle. Sonra diyor ki ileriki ayetlerde كَلَّا اِنَّ كِتَابَ ebrar Bak bir burada geçen Nazım'da da ebrar şeklinde geçiyor. كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي أَلِّيِّنْ Hayır, andolsun ki ilerin kitabı elliyyundedir. Şimdi ileri burada bir. Ebrara, ebrarı neyin zıttında, neyin mukabilinde zikretti Allah? Önce dedi ki كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ fi سِجِّنْ Facillerin Facirlerin, günahkarların yazısı sicindedir. Hmm? Günahkarların yazısı sicindedir. Onun mukabilinde günahkarların mukabilinde zıttında neyi etti Allah ile kıyametlerde kelle inne kitabe'l ebrar lafi'liyin. Ebrarların, yazısı da kitabı da illiyundadır. Şimdi o zaman ebraarı fucar facirin zıt e, mukabilinde zikredince anlıyoruz ki ebrarın manasının Ebrar'ın manası facirliğin zıttı demek. Bu da işte iyilik. Hı? İyilik yapma, iyilik olma. Aslında Ebrar, Cem-u Ber dedik ya, Ber'in çoğuldur dedik ya, bunun zıttı, facirliktir dedik ya, asıl olarak Ber, asıl olarak Ber, kesirül hayır demek. Yani çok hayır demek. Çok hayır demek.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 İyilik sahibi çok iyilik sahibi eshabına ve aline olsun. Me'al esrari. Esrar ile birlikte. Yani burada esrarı da anlatıp nazmın manasına dönelim inşallah. Şimdi esrar maruf. Cem'u serren demek. Hı? Esrar cem'u serren demek. Ancak burada murad edilen hafayel ulum ve manahic menheçlerin ve ulumların, ilimlerin hafileri gizlilikleri yani ince noktaları. Hmm? Yani aynı şekilde bunun içine ahlaki mevzular da girer. Bunların hepsi hafî gizli olduğu için insanın daha çok itikadında. Durum böyle olunca nazmın manası ne olmuş oluyor? 4. nazm şeyi 5. nazmın manası salat ve selam onun aline salat ve selam onun aline takva cevheri ve iyilik sahibi eshabına olsun. Maal esrari ki esrar ile beraber yani gizlilikle beraber. Ne manada? Çünkü onlar ilmin inceliklerini bilirlerdi ve e, güzel ahlakla ahlaklanırlardı vesaire. Burada maadini de açıklayalım. Maadin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 Ancak Allahu Alem bazı âlimlerin dediği gibi, bazı ilmehinin dediği gibi al hakkında söylenecek en güzel şey, en güzel mana. Tabi çünkü bunu neden söylüyoruz? Ali kelimesi Kur'an'da da çok geçiyor. Ali Fir'an, Firavun, Ali Firavun, Âli vesaire. Yine biz namazda işte salavat getirirken işte Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed Ali de kullanıyoruz. Ne demek? Allahumme salli ala Muhammed, Allahum Muhammed'e salat ile ve ala ali Muhammed ve Muhammed'in aline de salat ve selam ile. Şimdi böyle olunca bu al kelimesi nazımda da geçiyor ve nas naslarda da geçtiği için bunu biraz anlatmamız lazım. Aline demek. Yani biz Allahumme salli ala Muhammed, Allahum Muhammed'e salat ile ve ali Muhammed ve Muhammed'in aline de salat ile dediğimizde Muhammed'in ali kim burada? Salat ile demiş oluyoruz. Kim burada? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim diyoruz ki al birçok mana üzerinde ıtlak edilir, kullanılır. Ancak Allah-u Alem bazı alimlerin dediği gibi burada en güzenecek şeylerden bir tanesi eğer al kelimesi etba ile beraber kullanılırsa yani tabi olanlar ile beraber zikredilirse bir nasda al'den maksat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mümin olan yakınları kast edilir. Mesela diyorsun ki Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve etba'hi mesela Allah'ın Muhammed'e salat eli, onun âline ve etbaâna, yani tabi olanlarına salat ve selam verildi dediğimizde âliden maksat burada etba ile tabi olanlar ile beraber zikredildiği için ne olmuş olur burada âl, âl, nebi sallâhü vâllahi olan yakınları kastedilir. Çünkü neden? Eğer eğer âl ile etba, yani tabi olanlar aynı nasta kullanılırsa yani aynı nasta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 Tabi bunda daha çok bahs ve araştırma yapmak lazım. Allahu alem. Nevi sasallimiz devcileri ehl-i ve Kur'an ve şünnetin zahiri de böyle. İlim Allah'ın katında nevi sasallimiz devcileri ehl-i sayılırlar. Şimdi tabi şeyler bunu reddediyorlar. Ee,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 Nebi, bizim bir tane ayet var. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِ بَاَنْكُمْ الرِّسْ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُتَهْرِكُمْ تَطْحِرًا Ey ehli beyt. Allah sizden ancak kiri gidermek ister. Yani kiri gidermek ve sizi temizlemek ister. Tertem, tathir etmek ister. Tamam Ahzab suresinde mevcut bu ayet. Ahzab 33. Mevcut bu ayet. Diyorlar ki burada Ey ehli beyt. Allah sizi temizlemek ister. Burada Allah hitap ediyor diyor ki ehl beyt diyorlar ki bu ayete sadece işte ne, e, Ali radıyallahu anh Hasan, Hüseyin, Fatıma radıyallahu anh bunlar dahil ehl beyt bunlardır ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri hanımları ehlibeyte beyt'e dahil değiller. Neden? Diyorlar ki bir ehl olduklarına dair delil yok bu birinci yaklaşımları ikinci yaklaşımları diyorlar ki bilakis ehl olmadıkları hakkında bizim elimizde nas var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 Oğlu Hasan radıyallahu anh, geliyor. Neb Nebi sallallahu aleyhi ve onu abasının içine alıyor. Sonra Hüseyin radıyallahu anh geliyor. O da Hasan radıyallahu anh, yanına geçiyor, yanına giriyor. Yani abasının altına geliyor Nebi sallallahu Sonra Fatıma radıyallahu anh'a geliyor. Nebi sallallahu onu da abasının içine alıyor. Sonra Ali radıyallahu anh, geliyor. Nebi sallallahu onu da oraya sokuyor. Tamam yani bunların hepsi ne olmuş oldu? Abanın altında. Nebisası'nın abbasının altında. Nebisası'nın sonra şu ayeti okuyor. Diyor ki: "Ey ehli beyiz, Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister." Diyorlar ki birinci olaya baktığımızda, yani birinci olay diyorum. Birinci delile baktığımızda Nebi sallallahu aleyhi ve eşleri şey eşlerinin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 Baktığımız daha ayetin önündeki Nebi'sası'nın Hanım hanımları. Ondan sonra diyor ki ey ehli beyt yani Nebi'sası'nın hanımları. Hatta ayetin devamına bak. 34'e in. Vazkur namaytul fi buyutikun min ayati llahi vel hikme. İnne kana latifan habira. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir. Ve her şeyden haberi olandır. Allah latiftir, habirdir yani. Baktığınız zaman ayetinin başı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı. O ayetin bizzat kendisi, o ay, 33. ayet ayetin ortasından alıyorlar. Sonuna bak, sonraki ayete bak yine hanımları hanımlarıyla alakalı. O zaman demek ki biz buradan anlıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları bu ayete dahil. Şimdi gelelim onların istidlâl ettikleri hadise. Neydi hadis? Nevi sallallahu aleyhi ve sellem'in abası var, geliyor Ayşe eee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 Ademü deli, delilil muayyen la istelzimu adem la istelzimu adem el medlul el muayyen. Un ezberleyeceksin. Yazacaksın ezberleyeceksin? Tekrarlıyorum. Ademü delilil muayyen la istelzimu adem el medlul el muayyen. Muayyen bir delilin bulunmaması muayyen bir medlulun bulunmamasını gerektirmez.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 Çünkü bizim elimizde de ne var? Ayet var. Ve ayete baktığımızda bir sosyelin hanımları az. ama biz buna rağmen ne diyoruz? Hasan, Ali, Osman, e, Hasan, Ali, e, Hüseyin, Fatıma radıyallahu anhum ayette olmamalarına rağmen ayette olmamalarına rağmen ehlibeyttendir çünkü hadis var aktarında. Aynı şekilde tersten bakıyoruz. Nebisa Selemin hanımları o hadiste zikredilmemesine rağmen Ehli Beyt'tendir çünkü ayet var elimizde. Yani bizim elimizdeki ayette bizim elimizdeki ayette Hasan, Hüseyin, Ali ve Fatıma radiyallahu anh'un olmaması nasıl ki onların ehlibeytten olmamasını gerektirmiyorsa o hadiste de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 Yani iki taraf içinde de herhangi bir delilin bulunmaması başka bir delilin olmadığını gerektirmez. Yani herhangi bir delilin olmaması başka bir medlulün olmamasını gerektirmez. Çünkü o hadise baktığımızda Müslüm'deki hadise mesela. Orada herhangi bir nefi yok. Yani Nebi i Sulemin, hanımların ehlibeytten olmadığına dair bir nefi yok ellerinde. Nefyeden bir şey yok. Nefyeden bir şey olmayınca biz buradan anlıyoruz ki nefyeden bir şey olmayınca biz buradan anlıyoruz ki Adamu delil il muayyen, layestelzimu Adam el medlul il muayyen. Bugün telefon geldi, benim çıkmam lazım, o yüzden burada bırakalım dersin. Zaten pek uzatmayacaktık da. En son buradan şunu da anlatarım. Burada takva kelimesi geçti. Takva Nedide ve ala alihi ve sahbihi el-ibrar ma'adinet takva ma'al asrar. Et takva, vakva'dır aslı. Vikayeden alınmıştır bunun aslı. Tamam O da nedir? Allah'ın Allah azabından kendisini korumasıdır. Ama nasıl koruması? Fiillerini yerine getirerek he? Bi awamirihi Emirlerini yerine getirip nehlerinden kaçınarak Takva budur. Tak takva hakkında en güzel söylenen tariflerden bir tanesi budur. Allahu u Alim ee, Evet, o yüzden diyoruz ki burada şeyların herhangi bir tutamayı yok. Kendi kaidelerine terstir bu. Bu sadece e, bu ayeti tartışma adınaydı. Yoksa zaten Nebis HaSallem'in eşlerinin Ehlibeyt'ten olduğuna başka deliller de var. Sadece onların getirdiği en önemli şüphelerden bir tanesini ele almak adına bu söylediğimiz. Bunu da söylememizin sebebi burada Nebi HaSallem'in Ali ve Eshabı geçti